Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in soyu 20. dedesi olan Adnan'a kadar belgeli olarak biliniyordu. Atası Adnan'dan Hz. İbrahim'e kadar olduğu da biliniyor ama bu silsile çok açık seçik belirlenemiyordu. Hz. İbrahim eşi annemiz Hacer Hatun'u ve oğlu İsmail'i dünyanın merkezine bırakıyordu. Önce cürhünlüler bu diyarın sakinler oluyordu. Sonra Huzalılar ve en sonunda kureşler Mekke'nin sakinler oluyorlardı. Peygamber Efendimiz'in büyük dedesi Haşim bin Abdümenaf'tı. Dedesinin ismine binaen Haşimiler diye isimlendirildiler. Haşim Mekke'nin en ileri gelenlerinden ve ciddi boyutlarda servet olan birisiydi. Onun en büyük özelliği Çok cömert olmasıydı Haşim bin Abdümenaf Büyük tüccardı Büyük kervanların sahibiydi Hazırlık yapılıyordu Mevsim ilkbahardı Büyük bir ticari kervan Şam'a doğru hareket etti Kervan başı Haşim bin Abdümenaf Medine'ye gelinmişti Haşim Naccaroğullarından Selma isminde Bir kızla evleniyordu Selma hatun dirayetli bir kadındı. Kocasında problemli bir hal görürse boşanma şartıyla bu evliliği kabul ediyordu. Çocuğu olursa çocuk en az 13-15 yaşına varıncaya kadar da kendi yanında kalmasını şart koşuyordu. Haşim belli bir süre Medine'de kalıyor ve kervan Şam'a doğru tekrar yola çıkıyordu. Gazze'ye vardıklarında Haşim hastalanıyor. Ve bu hastalık çok kısa bir sürede ilerliyor ve Haşim Gazze'de vefat ediyordu. Aradan belli bir süre geçiyor. Haşim'in kardeşi Muttalip, Haşim'in Meri'yle de bir oğlu olduğunu öğreniyordu. Haşim, Maccar oğullarından Selma isimli bir kızla evlenmişti. Ve ondan bir erkek çocuğu olmuştu. Şimdi Haşim'in kardeşi aradan 8-10 yıl geçtikten sonra yeğen almak için Medine'ye geliyordu Yeğeninin kendi kabilesinde Büyümesini istiyordu Muttalip Medine'ye geliyor Ve Neccar oğulları Onu büyük bir izzet ve ikramla karşılıyorlardı Muhabbetten sonra Muttalip konuyu açıyor Ve yeğeni götürmesi gerektiğini anlatıyordu Selma Hatun Oğlunu vermek istemiyordu Muttalip ise Yeğeninin kendisiyle beraber Mekke'ye gelmesinin Gerekçelerini sıralıyordu Önce Haşim oğullarının en şerefli bir aile olduklarını, Mekke'deki itibarlarını dile getiriyordu. Sonra Kabe'nin hizmetinde bulunduklarını, bunun hayati önem taşıdığını anlatıyordu. En sonunda ise yeğeni Şeyben'in babasının yerine geçmesi gerektiğini vurguluyordu. Selma Hatun Muttalip'i dinliyor ve ikna oluyordu. Mekke'ye dönüş başlıyordu. Amca Muttalip Devenin ön tarafında Yeel Şeybe ise arkasındaydı. Uzun bir yolculuktan sonra Mekke'ye giriyorlardı. Şeybe Muttalib'in arkasında olduğu için Mekke sakinleri onu Muttalib'in kölesi zannettiler ve Abdul Muttalib diye dillendirdiler. Aylar, yıllar geçiyordu. Abdul Muttalib'in gençlik yıllarının sonuna geliyordu. Uzun boyluydu, güzel yüzlüydü. Yüzüne bakanları hayrete düşüren tatlı bir sakalı vardı. Özellikle gözleri son derece tatlı ve etkileyiciydi. Konuşması, yürümesi, insanlarla ilişkileri gönüllerde güzellikler oluşturuyordu. Muttalip ise Yemen'e bir kervan çıkarıyor ve bu yolculukta hastalanıyordu ve sonunda ölüyordu. Artık idare Abdülmuttalip'e kalıyordu. Sorumluluk Haşim oğullarının sorumluluğu Lideri oydu Abdülmuhtalip evleniyor Ve bir çocuğu oluyordu Toplumda temel bir problem vardı Zaman zaman ciddi boyutlara varan Temel bir problem O problem suydu Mekke çok az yağış alan bir beldeydi Su her zaman azdı Haliyle Su konusu gündemlerinden Hiç düşmeyen bir konuydu Herkesin az çok bildiği bir husus vardı Huzalılar Mekke'yi terk ederken Zemzem kuyusunu kapatmışlardı Bilinmez hale getirmişlerdi Aradan yüz yıl geçiyordu Şimdi su konusu ölüm kalım boyutlarında tekrar gündemdeydi Haşim Haşimoğullarının bir görevi de Hacıların su ihtiyacını karşılamaktır diyordu Ve Zemzem kuyusunun kendilerine ait olduğunu beyan ediyordu İki büyük kabile vardı Haşim oğulları ve Ümeyye oğulları. Elbette başka kabileler de vardı. Zemzem suyu tartışma konusu oldu. Öncelikle Ümeyye oğulları suyun Mekke'ye ait olduğunu, hiçbir kabilenin tekelinde olamayacağını söylüyorlardı. Abdullah ise suyun sahibinin kendileri olduğunu ısrarla söylüyordu. Su ne kadar hayati bir öneme sahipti. İnsanlığın tarihinde su yüzünden nice büyük ve acılı olaylar yaşanmıştı. Su çok önemliydi. Susuzluğu tasavvur etmek bile insanı ümitsizliğe mahkum ederdi. Su tartışması sürüyordu. Ümeyye oğulları Abdülmuttalib'e yükleniyorlardı. Ve şöyle bir şey dediler. Sen neyine güvenerek suyun sahibi olduğun iddiasında bulunuyorsun? Senin sadece bir oğlum var. Senin arkan yok ki neye dayanarak dikleniyorsun, ısrar ediyorsun. Bu sözler Abdülmuttalip'i ta can evinden vuruyordu. Sanki ilk kez derin bir aziyet acısını tadıyor gibiydi. Güçsüzlüğünü derinden duyuyordu. Ve Rabbine yalvarıyordu. Şayet Rab-u on oğul verirse birini şükür nişanesi olarak kurban edecekti Mekke sakinleri Abdülmuttalib'in bu sözünü duymuşlardı belli bir süre geçiyordu Abdülmuttalib'in on oğul oluyordu artık sözünü yerine getirme zamanı geliyordu Mekke sakinlerinde söz vermek sözüne durmak son derece önemliydi hele bu sözü Abdülmuttalib söylemişse o söz mutlaka yerine gelirdi önce bir falcıya gidiliyordu falcının mekanı Kabe idi zira Kabe tam bir puthaneye dönüşmüştü on oka birer işaret kondu her bir işaret bir oğla aitti on oku falcıya verdiler falcı Kabe'ye girdi ve putunun önünde merasimini yaptı ve bir oku çekti çekilen ok Abdullah'a çıkıyordu Abdülmuttalib'in hiç kıyamadığı en çok sevdiği oğluna çıkıyordu Böylece kimin kurban olacağı belli olmuştu. Kurban Abdullah'dı. Ama çevre buna şiddetle karşı duruyordu. Kimse Abdullah gibi halimselim bir insanın kurban edilmesine evet demiyordu. Bir yol bulunsun, bir çözüm yolu bulunsun isteniyordu. Hem Abdülmuhtalip sözünü yerine getirmiş olsun hem de Abdullah kurban edilmesin. Ama probleme bir çözüm üretilsindi çözüm ne olabilirdi. Yesrib'te meşhur bir kahin vardı. Sorunu onun çözebileceği söyleniyordu ve Yesre bir heyet gönderiliyordu. Kahine varılıyor ve konuyu takdim ediyorlardı. Kahin onlara Mekke'de bir kişinin fidyesinin ne olduğunu soruyor. Onlar da 10 on deve olduğunu söylüyorlardı. Kahin geri dönün. Kabe'nin faccısına varın. Develer ve Abdullah için kura çektirin, Ta ki kura Develere çıkıncaya kadar diyordu Kuranın her çekilişinde Abdullah'a isabet ediyordu Deve sayısı Ondan yirmiye 20 Yirmiden otuza çıkıyordu Ve nihayet kura develere çıkıyordu Kura sayısı ise Ona varıyordu Onuncu kurada sorun çözülüyordu Abdülmuttalip oğlu Abdullah'ın Yerine yüz deve kurban edecekti Sorun Böylece çözülmüş oluyordu. O yıllarda yaşanan büyük bir olay vardı. Fil olayı diyorduk. Ebrea ordusunun Mekke-i Mükerreme'ye gelişi olayı diyorduk. İslam öncesi Mekke iki noktadan son derece önem taşıyordu. Birincisi insanlığı muhabbeti Kabe vardı. Kabe Mekke'ye daima insanları çekiyordu, insanları kendisine yönlendiriyordu. İkincisi ise Mekke ciddi boyutlarda bir ticaret şehriydi. Dört mevsim ticaretin kesintiye uğramadığı bir kentti. Bir de Afrika'nın, Asya'nın ve Avrupa'nın orta noktasında bulunuyordu. Mekke bu özellikleriyle hem İran Sasani İmparatorluğu'nun hem Bizans İmparatorluğu'nun ve Habeşistan'ın iştahını kabartıyordu. O günün en güçlü devletleriydi. Ve Mekke'yi kendi topraklarına defalarca katmak istediler Ama Mekke onların boyunduruğuna asla girmiyordu Habeşistan kralının Yemen valisi Ebrehe Şimdi bir orduyla Mekke üzerine geliyordu Yemen'in başkenti Sana'ya bir kilise yaktırmıştı Kabe'ye akın akın giden insanların Sana'ya bu devasa yapılı kiliseye gelmelerini istiyordu Ama insanlar bu kiliseye yönelmiyor Yine Kabe'ye dalga dalga akıyorlardı. Ebrehe Kabe'yi yıkmadan muradına ulaşamayacağını anlıyordu. Dev bir ordu hazırlıyor ve bu ordunun önünde dev bir tank yani fille Mekke üzerine yürüyordu. Mekke'ye 8-10 kilometreye kadar yaklaşıyordu. Ve ordusunu burada konuşlandırıyordu. Burası Müzdelife ile Min arasında Muhassaf Vadisi'ydi. Abdülmuttalip ile Ebrehe arasında bir konuşma geçiyordu. Ebrehe Abdülmuttalip'in ve Mekkelilerin deve sürülerini toplayıp karargaha getirtmişti. Abdülmuttalip tartışmalı bir konuşmadan sonra ben develerin sahibiyim, Kabe'nin sahibi Allah'tır. Allahu Teala Kabe'yi koruyacaktır diyordu. Ebrehe ordusuna hücum evi veriyordu ama fil Kabe'ye doğru bir adım dahi atmıyordu. Ne kadar çaba sarf ettilerse de Yine de fil o tarafa doğru yürümüyordu Az sonra ise Gökyüzünde sürüler şeklinde Kuşlar belirliyordu Kuşlar minik taşlar atıyordu Taşlar sanki birer kurşun gibiydi Kime dokunuyorsa Hemen ölüyordu Bu olay Fil suresinde anlatılıyordu Surede Rabbin fil sahiplerine Neler etti görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadım. Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi buyuruyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.